1350, numaralı konu, Hazreti Ali'nin başkalarına uymayı ne yetmesi, evet, sakın her gördüğünüze uymayın, çünkü kişi bazan cennet ehlinin amelini yapar, ancak Allah'ın onun hakkındaki ilminden dolayı, sonunda ateş ehlinin amelini yapar, böylece ateş ehlinden olduğu halde ölür, gider, bir kişi de ateş ehlinin ameliyle amel eder, Allah'ın onun hakkında bildiğinden dolayı, nihayet cennet ehlinin ameliyle amel eder ve cennet ehlinden olduğu halde ölür, eğer ille birisine uyarsanız, di lere değil de iman üzere ölenlere uyunuz.